azat ettiği kullarından cümlemizi eylesin, değerli kardeşlerim. İnşallah bu küçük birlikteliğimizde ee, Yüce Rabbimizin rızasına nail olmayı hedefliyoruz. Gayemiz budur. Yüce Rabbimiz cümlemizi her türlü hayırda muvaffak eylesin. Her türlü şerden bizleri emin uzak eylesin. Evet, Ramazan ayımızın da yaklaşması münasebetiyle bu sure-i celilenin içinde Kadir gecesini anlatan ayetler olması sebebiyle bu sureyi ele almamız, meal olarak tabi ki tefsir demiyorum, iddialı konuşmuyorum, meal olarak en azından ele almamız isabetli olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ dear kardeşlerim özellikle ee, insanlarımızın hataya düşmüş olduğu bir noktayı dile getirmek suretiyle bu surenin maline başlayacağız. Biliyorsunuz ee, kandiller, kutsal geceler denince hemen bu sure aklımıza geliyor ve e, insanlara, Müslümanlara, müminlere, imar edenlere diyoruz ki değerli kardeşlerimiz Kur'an ve sünnette Kutsal gece olarak Ramazan'ın son 10 gününde aramamızı peygamberimizin tavsiye etmiş olduğu Kadir Gecesi var. Ve bunun haricinde bir kutsal gece yok. Bu kandil geceleri sonradan söylenmiş, uydurulmuş veya iyi niyetlerle ortaya çıkmış. Aslında o günün önemine ait Olmak üzere yapılan bir takım konuşmalar, sohbetler, merasimler, biraz daha süslenmiş programlar insanlar nezdinde e, alışıla gelmiş ve o programlar her sene yapıla gelmiş ve bu durum e, olayın e, ne olduğunu anlayamayan, nereden geldiğini anlayamayan Müslüman kardeşlerimiz nezdinde kutsal bir gece olarak algılanmaya başlanmış ve bugünümüze kadar gelmiştir. Ve maalesef bugün ta en büyük ülema'dan en küçük talebeye kadar bütün e, Türkiye'li ve bazı ülkelerden gerek Balkan ülkeleri gerek Kafkasya'daki efendim, e, İslam Cumhuriyetleri ve bazı ülkelerde bu geceler artık tamamen kutsal gece olarak kabul görmüş ve bunu sadece tabii ki e, insanlar fark edemeden e, yapılan bir takım programlar neticesinde insanların otomatik olarak böyle bir algılamaya e, e, sürüklendiğini Görüyoruz Ve bugün herkes e, neredeyse yani İslam coğrafyasının yarısı e, bu algılamayı devam ettiriyor. Yerleşmiş bir algılama. Bunu kaldırmak, bunun gerçeğini dile getirmek, ne olduğunu dile getirmek, mahiyetini dile getirmek de bu işin aslını, usulünü, nereden geldiğini, nereye gittiğini, nasıl geldiğini, e, çıkma sebeplerini, çıkma zamanını bilen, araştıran, bunun farkındalığını yaşayan Müslüman kardeşlerimize düşmektedir. Onlar bu konuda e, dine yeni bir şey e, katmamak gerektiği konusunda e, Müslümanları uyarmalıdırlar. İyi niyetli, iyi sözlerle, güzel sözlerle Müslümanları uyarmalıdırlar. Bizler tabi hasbeli kader burada bu görevimizi... E, ifa etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar bunu yapsak da insanlar birkaç cümlelik açıklamalarla bunu birden algılayıp kabul edecek değil, kabul etmiyorlar da. Çünkü yılların bir birikimi var. Hala bütün televizyon kanallarında, yazılı basında, sözlü basında ve ilim kitaplarında artık bunlar insanlar tarafından işleniyor yazıla gelmiş bir e, durum arz ediyor ve insanlar bu günler geldiğinde cep telefonlarında birbirlerini gerek sesli gerekse yazılı mesajlarla e, tebrikleşiyorlar. Büyük bir ön kabul söz konusu ve bu konuyla ilgili de birçok hadis-i şerif uygu, e, uydurulmuş durumda. Hatta e, madem böyle bir ön kabul var e, öyleyse biz bunu biraz daha süsleyelim. İnsanlar biraz daha hiç ibadet yapmıyorlar. Bugün, bugün en azından bu gece gelsinler. Kur'an dinlesinler camiye. Bugün gelsinler işte namaz kılsınlar. Bu geceyi en azından ibadetle geçirsinler. Ne olur ya deyip iyi niyetlerle bu geceye ait bidatleri, hurafeleri, yanlışları, yalanları pompalayan, iyi niyetlerle diyorum, iyi niyetlerle pompalayan din adamları, alimler, davetçiler... E, i̇lim ehli kişileri de görmekteyiz Ve biz bu kardeşlerimize e, Neden bunu yapıyorsunuz diye Sorduğumuzda alınmış olduğumuz cevap Ya insanlar bugün dinden Uzaklaşmış durumda Şu gün camiye geliyorlar işte Bugün de mi gelmesinler canım Neden insanların camiye gelmesini Engelliyorsunuz Hayatlarında bir, veya sende bir defa Camiye gelecekler siz böyle bir şey yok Diyorsunuz ve insanlar da Oradan uzaklaşıyor ee, ve yanlış bir şey yapıyorsunuz diye e, karşılık veriyorlar, cevap veriyorlar. Bizim cevabımız ne olmalıdır değerli kardeşlerim? Bizim cevabımız ne olursa olsun e, bu dine yeni bir e, öge, ibadet, ibadet türü, kutsaliyet katmak bir kulun hakkı değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem man kذب علي متعمدا falyetabawwa min nar kim bilerek benim ağzımdan bir hadis bir söz uydurursa ateşten yerini hazırlasın cehennemde kendisine ateşten bir yer hazırlanır uyarısını yapmaktadır yine bu konuları siz biliyorsunuz uzun uzun açıklamaya da gerek yok bu hadis-i şerifleri yani bidat hasene, bidat Efendim seyyiye diye bid'atleri ayıran insanlar var. E, bu konuda değerli kardeşlerim, bidat hasene diye de bir e, şeyi kabul etmiyoruz. Neden? E, çünkü e, bid'at-ı hasene yani iyi bid'at, iyi bir yenilik manasına gelen bu olguyu kabul ettiğimiz takdirde birçok insan çıkacak, bu iyi bid'attir Aslı yoktur ama iyi bir bidattir deyip e, onu dine ekleyecek, onu dine kuyruk yapacak. Ardından dinimiz e, toplum nezdinde e, bozulmaya yüz tutacak. Öyleyse bu şer kapısını açmamak lazım. Haramlar belli, helaller belli diyeceğiz. Haramları, helalleri belli eden e, Yüce Rabbimizdir ve onun Resulüdür, ondan Haber alan, ondan vahiy alan Resulüdür diyeceğiz. Ve kesinlikle bu kapıyı açık tutmayacağız. Açık tuttuğumuz takdirde insanlar bu şerli kapıdan girmek suretiyle dini çok kısa bir süre içerisinde ters yüz edebilirler. Çünkü bid'ati hasene dediğimizde oraya akıl girer, oraya mantık girer. Bid'ati hasene dediğimizde oraya algı girer ve algılar değişiktir. Bana göre kötü olan sana göre iyi olabilir. Ahmet'e göre iyi olan Mehmet'e göre kötü olabilir. Bakış açıları farklı farklıdır. Herkes kendi kötü gördüğü bir şeyi iyi olarak görebilir ve onu dine sokma çabası içerisine girebilir. Bu kapıyı açtığımızda çok büyük felaketler bizi ve dinimizi beklemektedir. Öyleyse diyeceğiz ki bu dini belli eden... Dinin hudutlarını, haramlarını, helallerini belli eden Allah ve Resulü'dür. "Dinu ما قال ve وما قال Din Allah'ın dediğidir. Din O'nun Resulü'nün O'ndan alarak bize iletmiş olduğu şeylerdir. Sözlerdir, emirlerdir, nehilerdir. Din budur. Ve bunun haricinde bir din algılaması bizim muhayyilemizde, akıl dağarcığımızda kabullerimizde olması söz konusu değildir. Ee, i̇şte bu iyi niyetlerle e, dine yeni şeyler katan insanlar bugün öyle bir neticeye ulaştılar ki bugün şirkin en büyüğünü cihadın en büyüğü olarak algılayıp peşinden koşabilmektedirler. Bugün putçuluğun en büyüğünü cihadın en büyüğü olarak algılamak suretiyle bu, bunun peşine koşabilmektedirler ve insanları buna davet etmektedirler. Örnek ne? Biliyorsunuz birçok örnekler var. Bugün bakıyorsunuz işte çıkıyor ünlü bir kişi diyor ki e, Yüce Rabbimiz zuhuratta birinde göründü ve dendi ki ete kemiğe büründüm Mahmut diye göründüm Şimdi bunu takdim ettiği zaman bu en büyük şirk. Bir insanın ilah olduğunu, Allah olduğunu haşa iddia etme gibi çok büyük bir cürüm, çok büyük bir şirk. Buna kıyaslayın. Daha bu çok e, sözler var, iddialar var, inançlar var, rüya ile iyi niyetlerle yapılan daha büyük katliamlar var. Bu katliamların e, katliamlara sabır göstermek mümkün değil. Siz bunları biliyorsunuz. İşte akıl girdiğinde, e, nas'tan ayrıldığın, ayrıldığı zaman insan, ayetten, hadisten, e, yine peygam, e, peygamberimizin tavsiyelerinden, sözlerinden, fiillerinden, takrirlerinden ayrıldığı zaman insan, peygamberimizin e, perspektivini bıraktığı zaman insan şaşırır, yoldan çıkar, kaybolur gider. Bunları e, zaten yaşadığımız şu dünyada görmekteyiz, görüyoruz nasıl ayakları kayıyor o insanların iyi niyetlerle? Şeytan hangi kapıdan giriyor o insanlara iyi niyetlerle? Onlara nasıl bir e, tehlike ve tehlikeli bir çukur hazırlıyor? E, bunu görüyoruz. Öyleyse ayağa kayan bu kardeşlerimiz, bizim kardeşlerimiz onlar İslam cemaatinden ayrılıp e, ayağa sağa sola kayıp değişik e, uçurumlara yuvarlanan ve bizim kendilerine merhamet etmemiz gereken insanlar. Ve bu insanlara yardım etmek her akıllı, her e, bidatten, hurafeden, şirkten uzak ve algılamasını tamamen Kur'an ve sünnet e, açısına göre ayarlayan kardeşlerimizin görevidir. Şimdi bu e, girişten sonra diyoruz ki e, Kadir Gecesi haricinde kutsal bir gece, yoktur değerli kardeşlerimiz. Yani ha buna dair bazı hadisler var mı? Elbette var. Fakat bu hadislerin hiçbiri sahih değil. O yüzden sahih olmadıkları için de e, dine bir e, nas hükmünde, bir emir hükmünde olamazlar. E, bir gerçeği ispat edemezler. Dolayısıyla e, elimizde Kadir Gecesi ile ilgili birçok hadis-i şerif var. Sağlıklı, sağlam, sahih. Yine e, işte e, ayeti kerimeler var. Bu gördüğünüz kos -kos kocaman bir e, sure var. Çok açık ve net bir şekilde cenab Rabbimiz Kadir Gecesi'nin e, büyüklüğünü, e, kutsaliyetini anlatıyor. Peki, bu gecenin kutsaliyeti gecenin kendisinde mi? Yani, Kutsaliyeti gecenin kendisinde o zaman diliminden mi kaynaklanıyor? Değerli kardeşlerim, aslında bu gece Yüce Rabbimizin rahmetinden kaynaklanan insanlara e, büyük bir ödül verme niyeti, rahmetinden başka bir şey değil. Bu bir sebep. Bu bir vesile. O gecenin haddi zatında e, zatında e, Kendisinden kaynaklanan Bir durum değil Yüce Rabbimizin O geceye yüklemiş olduğu Misyondan kaynaklanan bir kutsaliyet Söz konusudur ve bu gece Biliyorsunuz sadece e, Ramazan Ayının 27. gecesi Diye de algılanmaması Lazım çünkü peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 gününde Arayın diyor ve bu gecenin alimlerimiz diyor ki bu gecemiz bu gece e, intikal ediyor. E, bazen 21. gece olabilir bazen 23. gece olabilir. Bir sene 25. bir sene başka bir, bir sene 27. başka bir sene 29. gece olabilir. Diğer bir hadis-i şerifte tek günlerde tek gecelerde arayın diyor. Dolayısıyla sonun gününde arayın tek gecelerde arayın dendiğinde Son 10 günün tekli günlerinde arıyoruz ve son 10 günün 5 gününde olma ihtimali ve bu 5 günde intikali söz konusu oluyor Kadir Gecesi'nin ve bizler işte bu şekilde e, ibadete teşvik edilmiş oluyoruz. 20 gün boyunca oruç tutan, zikir yapan, teheccüd kılan, kıyam kılan, e, o açlıkla nefsini terbiye eden, ve o Ramazan medresesinde belli bir olgunluğa erişen o insanların, o Müslümanların son 10 günde Rablerine daha fazla yaklaşabilme fırsatı yakalayabilmeleri için, kendilerini Rablerine affettirebilmeleri için, cennete nail olabilmeleri için, cehennem ateşinden kendilerini kurtarabilmeleri için kendilerine bir davet, kendilerine verilen bir rağbet. E, rağbet ettirme olayından başka bir şey değil. Bizi daha fazla çalışmaya e, son 10 günde çok güzel bir büyük bir performans ve gayret göstermek suretiyle nefislerimizi terbiye etmeye e, davet eden ve e, bunu hedefleyen, bunu gaye alan bir e, bağış, bir e, nimet, bir rahmet eseri bir merhamet eseri. Ee, yani 83 seneye denk gelen bir ibadeti içinde barındıran eğer ihlaslı bir şekilde o gece eda edilirse 83 senelik bir ibadeti yapmış gibi ecir alınabilecek olan bir gece. İşte bunu veren de Allahu Teala sebep ne? kullarını affetme için bir vesile bulma, kullarının e, son bir gayretle, az bir gayretle, az bir zamanda çok büyük ecirlere nail olabilmek, az bir zamanda yıllara, 83 yıla yayılabilecek, 83 yılda ancak yapılabilecek ibadetlerin ecrine, kulların bir gecede nail olabilmesini hedefleyen bir rahmet eseri. Değerli kardeşlerim, bunu bu şekilde algılayalım. Rabbimizin bir hediyesi olarak algılayalım. İnna اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ İşte aynı zamanda bu gecenin şerefi Kur'an-ı Kerim'in o gecede inmeye başlamasından dolayıdır. Başka bir sebebi de budur. Allah'ın rahmet, rahmetinin insanları, kullarını bağışlama Arzusunun yanında Kur'anın o gece inmeye başlaması, o geceye kusalyet verilişinin başka bir sebebi. Inna anzalnahu fi leylatul biz o geceyi, o Kur'anı kadir gecesinde indirdik, indirmeye başladık. Ve ma edrakema leylatul kadir gecesinin ne olduğunu sen Biliyor musun ya Muhammed? Kadir gecesi, gecesinin büyüklüğünü, azametini, kutsaliyetini, ecrinin büyüklüğünü sen biliyor musun ya Muhammed? Leyletül kadri hayrun min elfi şahur. İşte o gecenin kadrini bilebilmen için sana bir benzetme yapıyorum. O gecenin kadrini anlayabilmen için sana bir ölçü veriyorum. Nedir bu ölçü? Bin aydan daha hayırlı. O geceki bin aydan daha hayırlıdır. Ve bin aydan hayırlı olduğunu Yüce Rabbimiz bize anlattığında bizler diyoruz ki ha bu gece demek ki çok önemli bir gece. Geçelim diğer ayet-i kerimeye, dördüncü ayet-i kerimeye. Tenezzelü'l-melâiketü ve rûhu fîhâ bi'edin Rabbihim min kull amr. Şimdi ne oluyor bu gecede? Neden bu gece değerli? Bir kere bu gece bin aydan daha hayırlı. Bu gece işte Kur'an-ı Kerim inmeye başlamış. An Allah'ın rahmeti, Allah'ın daveti insanlara inmeye başlamış. Yine bu gece uzun yaşayan bir insan ömrünün ömründe yapılabilecek en güzel ibadetleri bir geceye sığdırabilen Büyük bir genişliğe, zaman içinde zamana e, sahip, zaman içerisinde bir zamana sahip. E, peki ne oluyor bu gecede? Bu gecede melekler iniyor. Tenezzerül melaikatu, melekler devamlı iniyorlar, çıkıyorlar, iniyorlar dünya e, e, semadan dünya dünya arzına iniyorlar. Tenezzerül melaikatu ve ruhu, melekler ve Cibril, ruh. Cibril'in adıdır. Melekler ve Cibril o gece inerler. Tabi inen çıkan melekler büyük bir gök trafiği var. Fi tenzilu'l melaiketu ve'r ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Allah'tan aldıkları izin ile. Allah'tan aldıkları izin ile inerler, çıkarlar. Inerler çıkarlar. Min kulli amr. Her taraftan her taraftan inerler çıkarlar. Min kulli emr ibaresinde şöyle bir manada bunlar tabi maalilerde pek yazmıyor ama şu manada çıkabilir. Yani e, çok farklı e, işler dolayısıyla inerler. Çok farklı hedefler gayeler dolayısıyla inerler. Çok farklı değişik e, duaları alırlar, götürürler. E, çok farklı e, İşler, gayeler, hedefler, sebepler, vesileler dolayısıyla inerler, çıkarlar. Böyle bir anlama söz konusu da olabilir. Çünkü e, min kulli e, tarafın, min kulli mekanin demiyor. Yani her taraftan, her taraftan, her mekandan geliyor demiyor ayet-i kerime -i Min kulli emrın, e, her İşten dolayı da yani burada bu min harfi celine e, dolayısıyla manası vermek de mümkün. Her iş dolayısıyla değişik birçok farklı işler dolayısıyla melekler inip çıkarlar manasında vermek mümkündür. Aslı manası nedir? Aslı manası meleklerin e, birçok yere birçok yere indiği e, gerçeğini ifade etmesidir bu ayeti kelimenin. Selamun hiye hatta matla'il fecir. Öyle bir esenlik, öyle bir affetme, öyle bir bağışlama, öyle bir e, ata, Allah'ın vergisi, Allah'ın affı, mağfireti, o gece söz konusu ki. Ta hiye, ne zaman bu selam? Hatta matla'il fecir, fecirin doğuşuna kadar devam eder. Affetme, bağışlama. İnsanların isteklerine, insanların dertlerine e, çare olma, insanların niyazları, insanların istekleri, insanların dualar dileklerinin e, cevabı o gecede ta ki fecir doğana kadar Allah tarafından karşılanır ve onlara büyük bir e, bağışlama, rahmet, esenlik söz konusu olur. Peki biz ne yaptık şimdi? Küçük bir şekilde mal vermeye çalıştık. Ya yani Bu olayın tefsirine girersek tabi tefsir daha geniş meseledir. Biz kısa kısa bu şekilde mal verdik. Yüce Rabbimiz cümlemizi Ramazan ayına kavuştursun. Ramazan ayını kıyamda sıyamda geçirmeyi nasip eylesin, nasip eylesin cümlemize ve Kadir Gecesini de iman ile ecinle Allah'tan bekleyerek geçirmeyi cümlemize nasıl belirsin Evet.